Bedeninin her uzvunu Allah korkusuyla kötülüklerden korumak ve Allah'a kulluk maksadıyla O'nun emirlerini yerine getirmek suretiyle takva yolunu tutmaktır. Bilinmesine ihtiyacın olan şeylere karşı cahil kalma. Din ve dünya işlerinde kendisine muhtaç olduğun insanlarla fazla samimi olma. Kimseye zararın olmasın. Komşudan gelecek eza ve cefaya sabret. Şüphesiz Allah Gafur ve Rahîm'dir. Miladi 700 Yılı Yer, kûf Şehri Büyük fıkıh alimi İmam-ı Azam Ebu Hanife hayata gözlerini açıyor. Ailesinin Farslı ya da Türk olduğu yönünde çeşitli görüşler vardır. Dedesi Zuta, Hz. Ali zamanında Kabil'den Küfe'ye gelerek orada yerleşti. Zuta'nın oğlu Sabit de, Küfe'de ipek ve yün kumaş ticaretiyle uğraştı. İslam'ın hakim olduğu bir ortamda yetişen Numan bin Sabit, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfz etti. Numan, gençliğini ticaretle geçirdikten sonra, İmam Sabi'nin tavsiyesi ve desteğiyle öğrenimine devam etti. Yetiştiği Küfe şehri ve bütün Irak bölgesi, Müslim-Gayrimüslim birçok düşüncenin, itikadi fırkaların bulunduğu, itikatla ilgili ateşli tartışmaların yapıldığı bir şehirdi. Dindar bir ailede yetişen Ebu Hanife de, bu itikadi tartışmalara zaman zaman katılmıştır. Ebu Hanife, Sabi'nin kendisini ilme teşvikini şöyle anlatmaktadır. Günün birinde Sabi'nin yanından geçiyordum. Beni çağırdı ve bana, ''Nereye devam ediyorsun?'' dedi. Ben de, ''Çarşı Pazar'a'' dedim. O, ''Maksadım o değil, ulemadan kimin dersine devam ediyorsun?'' dedi. Ben, ''Hiçbirinin'' diye cevap verince Sabi, ''İlmi ve ulema ile görüşmeyi sakın ihmal etme. Ben senin uyanık ve aktif bir genç olduğunu görüyorum.'' dedi. Onun bu sözü benim içimde iyi bir etki yaptı. ''Ticareti bıraktım, ilim yolunu tuttum. Allah'ın inayetiyle Sabi'nin sözünün bana çok faydası oldu.'' Kendisinin de belirttiği gibi, Sabi'nin bu tavsiyesi, onun için bir dönüm noktası olmuştur. Bundan böyle, ticaret işini ortağı Hafs bin Abdurrahman'a devredecek, ara sıra dükkanına uğrayacak, asıl işi ilim meclislerine devam etmek olacaktır. O zaman Numan henüz 22 yaşındadır. Ebu Hanife'nin yaşadığı yer ve çağda, itikadi fırkalar çoğalmış, bir sürü sapık fırkalar ortaya çıkmış, Emevi hükümdarlarının Ehl-i Beyt'e zulmü devam etmiştir. Mantığı çok kuvvetli olan Numan bin Sabit, hiçbir fırkaya bağlanmadan ilim tahsilini ilerletti ve kelam ilmine yöneldi. Tartışmak için sık sık Basra'ya gitti ancak bu yöntemin İslam'a bir yarar sağlamadığını görerek fıkha yöneldi. Arkadaşını tekfir etmek isteyen ondan önce küfre düşer diyordu. Kendisi bunu şöyle anlatır. Sahabi ve tabi'in bize gelen konuları bizden iyi anladılar. Aralarında sert münakaşa ve mücadele olmadı ve onlar fıkıh meclisleriyle halkı fıkha teşvik ettiler. Fetva verdiler, birbirinden fetva sordular. Bunu anlayınca ben de münakaşa, cedele ve kelamı bıraktım. Selefin yoluna döndüm. Kelamcıların, selefin yolunda olmadığını, Cedelcilerin kalpleri katı, ruhları kaba, Naslara muhalefetten çekinmeyen, Vera ve takvadan uzak kimseler olduklarını gördüm. İmam-ı Azam Ebu Hanife, 18 yıl boyunca kendisinden ilim öğrendiği hocası Hamad'ın en sevdiği talebelerinin başında geliyordu. Çünkü o, üstadının söylediklerini en iyi öğrenen ve hıfzeden talebesiydi. Bu yüzden hocası ders halkasının önünde, kendi hizasında ondan başkasının oturmasına izin vermiyordu. Hamad'ın herhangi bir sebepten dolayı Şehir dışında olduğu zamanlarda Ebu Hanife, kendisine vekaleten talebelere ders verirdi. Hatta fıkhi meselelerde sorulan sorulara cevap bile verirdi. Hocası Hamad geldiğinde, o sorulara verdiği cevapların çoğunu tasdik ederdi. Küfenin müftüsü olan hocası Hamad vefat edince, arkadaşları onun yerine oğlu İsmail'i geçirmek istediler. Fakat Hamad'ın oğlunun şiire, gece meclislerine, hikayeye düşkün olduğunu görünce Ebu Hanife'nin ders vermesi hususunda ittifak ettiler. O da kabul etti. Ebu Hanife züht ve takvasıyla, üstün zekasıyla kendini etrafındakilere kabul ettirdi. Zamanla şöhreti arttı, öğrencileri çoğaldı, mecliste... ...en geniş halkaya sahip oldu. İmam-ı Azam'ın eğitim faaliyetlerinde dikkat ettiği en önemli hususlardan biri de... ...talebeleriyle istişare yapmaktı. Onlarla istişare etmeksizin kendi başına bir içtihatta bulunmazdı. Müminler için nasihatte bulunurken katı davranmazdı. Talebesi Züfer'den nakledilen şu rivayette... ...onun sabit fikirli olmadığını ortaya koyması ve... istişareye verdiği önem bakımından dikkat çekicidir. Züfer şöyle der. Ebu Hanife'nin derslerine devam ederdik. Ebu Yusuf ve Muhammed İbnu Hasan da bizimle birlikte okurlardı. Biz Ebu Hanife'nin görüşlerini yazardık. Bir gün Ebu Hanife, Ebu Yusuf'a hitaben, ''Ey Yakup, vay haline, benden her işittiğini yazma.'' Ben bugün böyle düşünüyorum, yarın onu bırakabilirim. Yarınki görüşümü ertesi gün terk edebilirim, dedi. Yine onun şu sözü nakledilmektedir. Bu, bizim söyleyebildiğimiz en güzel sözdür. Kim bizim sözümüzden daha doğru bir söz getirirse, o hakikate bizimkinden daha yakındır, dediği, ''Senin bu verdiğin fetvalar doğruluğunda hiç şüphe olmayan hakikatler midir?'' diye sorulunca da ''Bilmiyorum. Belki de yanlışlığında hiç şüphe olmayan yanlıştır. Bütün bunlar onun serbest fikirli ve uzak görüşlü bir alim olduğuna işaret etmektedir. Ebu Hanife ilimle uğraşırken ticareti de bütünüyle bırakmadı. Bu onun helal rızık kazanmasını sağladığı gibi ticari kazancını ve talebelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını, bağımsız bir ilim meclisi kurmasını da sağladı. Ebu Yusuf'un parasının bittiğini söylemesine ihtiyaç bırakmadan o Ebu Yusuf'u murakabe eder, yardımda bulunurdu. Gücü yetmeyen talebelerinin de evlenmesini sağlardı. Birçokları ticarette Ebu Hanife'yi Ebu Bekir'e benzetirdi. Çünkü o bir malı satın alırken sattığı zamanki gibi emanet kaidesine uyar, kötü malı üste iyisini alta koyardı. Muhtaç satıcıyı sömürmezdi. Bir defasında bir kadın satmak üzere ona bir ipek elbise getirdi. O fiyatını sordu. Kadın yüz dirhem istedi. Ebu Hanife, değerinin yüz dirhemden fazla ettiğini söyledi. Kadın yüzer yüzer artırarak dört yüze çıktığında Ebu Hanife, daha fazla edeceğini söyleyince kadın, ''Benimle alay mı ediyorsun?'' demişti. Ebu Hanife de, ''Ne münasebet, bir adam getirin de fiyat takdir ettirelim.'' dedi. Adam çağrıldı ve fiyatı takdir etti. Ebu Hanife o malı beş yüz dirheme satın aldı. Bu olay o zamandan beri halk arasında günümüze kadar anlatılarak ticarette dürüstlüğe dair önemli bir örnek haline gelmiştir. Ebu Hanife vakar sahibi bir insandı. Tefekkürü çok, konuşması az, Allah'ın sınırlarını olabildiğince gözeten, dünya ehlinden uzak duran, faydasız ve boş sözlerden hoşlanmayan, sorulara az ve öz cevap veren çok zeki bir müçtehitti. Fıkhı sistematik hale getirip, bütün dünyevi meselelerin leh ve aleyhteki biçimlerini ortaya koyarak ve sağlam bir inanç esası çıkararak doktrinini meydana getirmiştir. Ebu Hanife'nin binlerce talebesi olmuş, bunların 40 kadarı müçtehit mertebesine ulaşmıştır. Ebu Hanife'nin fıkıh okulu, Talebelerine verdiği derslerle ondan fetva istemeye gelen halk için verdiği fetvalardan meydana gelmiştir. Ders verme usulü, eski filozofların diyalektik akademi derslerini andırmaktadır. Bir mesele ortaya atılır, bu talebeleri tarafından tartışılır ve herkes görüşünü söyler, en son olarak imam, delil ve istimbatla bir karara ulaşılmasını sağlar ve kararı delillerden ayırarak, veciz cümleler halinde yazdırırdı. Bu sözleri en yakın müçtehit talebeleri tarafından sonradan mezhebin fıkıh kaideleri haline getirildi. Onun ilim meclisi bir istişare, bir diyalog merkezi, bir hır düşünce okuluydu. Ebu Hanife'nin halkın sevgi ve saygısını kazanmasında, fetvalarının her yerde haklı olarak tutulmasında, ilmi ihtilaflardan arındırıp, Halka Selef'in yaptığı gibi bilgi aktarması, fitnelere bulaşmaması ve takvası etkili olmuştur. Onun talebelerine verdiği öğütlerde, ilimde hır düşünce ve araştırmanın yollarının tutulması, cahil ve mutasıplardan uzak durulması gibi önemli kayıtlar vardır. Halka yaklaş, fasıklardan uzaklaş, insanlığında kusur etme, Kimseyi küçük görme, bir meselede görüşünü sorana bilinen görüşü tekrarla ve sonra o meselede şu veya bu şekilde başka görüşlerde bulunduğunu zikret. Halka yumuşak davran, bıkkınlık gösterme, onlardan biriymiş gibi davran. Siyasi yapıda İslam'ın gün geçtikçe daha geri planlara itilerek, yerine saltanatın getirdiği beşeri unsurların hakim kılınması, Emevi idaresinin özellikle son yıllarında zirveye ulaşır. Bu, İslam'ın insanı ilgilendiren bütün alanlarda esas ve tek ölçü olması gerektiği hakikatinin idrakinde olmamaktan başka bir şey değildi. Diğer bir ifadeyle, Müslümanlıklarını her vesileyle vurgulayan yöneticiler, Allah'ın hükümlerine şartsız itaat anlamına gelen İslam'ın siyasi boyutunu ihlal edip, itaatlerini sadece kişisel bazı ibadetlere münhasır kılıyorlardı. Ancak İslam'ı yegane ölçü olarak almadıkları yönetimlerini halk nezdinde meşrulaştırmak ve halkın itaatini kazanabilmek için alimleri araç olarak kullanma politikalarını sürdürüyorlardı. Şüphesiz bu politikaya kananlar ve sırf iyi niyetlerinden dolayı böyle bir oyuna alet edildiklerinin farkına varamayanlar olmuştu. Ancak bazı şahsiyetler yönetim işinde geri plana itilen İslam'ı bütün muhtevasıyla ortaya koyup, onun gerektirdiği itaatin alanlarını her şeye rağmen ifade etmekten çekinmediler. Siyasi ve askeri güçlerine rağmen yöneticiler, bu şahsiyetlerin söz ve tavırları karşısında korkulu rüyalar gördüler. Hiçbir zaman sayıları kesin olarak ifade edilemeyecek kadar çok olan ancak coğrafyanın ve zamanın değişimine bağlı olarak genellikle tek kalan bu şahsiyetler arasında İmam-ı Azam da vardı. Emevi ve Abbasi idarelerinin uygulamalarına bizzat tanık olan Ebu Hanife, züht ve takvası sayesinde yönetimin maşası olmaktan kendini canı pahasına koruyabilmiş bir İslam alimidir. Kulların hakkını gözetmede kusur etmekten korktuğu için, Emeviler kadar, Abbasiler tarafından da ısrarlı şekilde teklif edilen kadılık görevini ve diğer şahsi menfaatlerin hepsini geri çevirmiştir. Ebu Hanife, içinde bulunduğu şartlarda resmi görev almanın İslam'ı temsil etme ve uygulamaya aktarma imkanı sağlayamayacağını iyi fark eder. Bu nedenle resmi görev almanın meşru olmayan işlere maşa olmaya neden olacağı kanaatine varır. Bu düşüncesini de hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde ifade eder. Bu manada kendinden çok değerli hediyeler karşılığında bazı isteklerde bulunan sultanı kastederek şunları söyler. Eğer benden vasıt mescidinin kapılarını saymamı isteseydi, onu bile kabul etmezdim. O halde nasıl olur da bir adamı idam etmek için hüküm vermemi ister ve bu hükümle onun boynunu vurmasına vesile olurum? Ben böyle bir hükmü ihtiva eden kararın altını nasıl mühürlerim? Vallahi ben böyle bir işe ölünceye kadar giremem. Devlet görevini kabul etmesi için değişik tekliflerle ve en önemlisi işkencelerle karşısına çıkanlara söylediği şu sözleri ise İslam'ı temsilinin önemli bir örneğidir. Allah'a yemin ederim ki bu işi kendi arzumla kabul etmiş olsam bile yine de size istediğiniz anlamda yaranamayacağım. Nerede kaldı ki zorla istemeye istemeye teklifinize muvafakat edeyim? Herhangi bir hususta vereceğim karar sizin arzularınızın hilafına olabilir. O zaman bana kızarsınız. Kızınca da beni Fırat nehrinde boğdurmak istersiniz. Boğulurum fakat kararımı yine değiştirmem. Ebu Hanife'nin ölüm tarihi belli olmakla beraber nasıl öldüğü veya öldürüldüğü hususunda bir ittifak yoktur. Ölüm tarihinin hicri 150 olduğunda kaynaklar müttefiktir. Ebu Hanife'nin halife Ebu Cafer el-Mansur'un kadılık teklifini kabul etmeyince kırbaçlandığı ve hapse atıldığı kaynaklarda zikredilmektedir. Fakat onun hapisteyken mi yoksa hapisten çıktıktan sonra mı öldüğü ihtilaflıdır. Bazı kaynaklarda hapisteyken gördüğü aşırı işkenceler sonucu güçsüz düştüğü ve vefat ettiği bildirilmektedir. Ebu Hanife'nin hapisten çıktıktan sonra zehirlenerek öldürüldüğü hususunda da rivayetler vardır. Hatip El-Bağdadi, ''Sahi olan onun hapisteyken öldüğüdür.'' diyor. Bağdadi'den bir buçuk asır önce yaşamış Ebu'l-Arab Muhammed İbnu Ahmet İbni Temim et temimi Kitabul Mihen adlı eserinde Ebu Hanife'nin zehirlenmesiyle ilgili şu bilgiyi verir. Bana bildirildiğine göre Ebu Hanife, Ebu Cafer El-Mansur'un talebi üzerine yanına gitti, içeri girdi. Mansur onun için zehirli bir süt hazırlatmıştı. Ebu Hanife yanına oturunca Mansur sütü getirterek içmesini istedi. Ebu Hanife yaşlılığından dolayı sütün midesine dokunacağını söyleyerek içmek istemedi. Mansur içmesi için ısrar etti. Ebu Hanife sütü içti sonra izin almadan Mansur'un yanından kalktı. Mansur nereye gittiğini sorunca Ebu Hanife senin gönderdiğin yere cevabını verdi ve oradan ayrıldı. Kısa bir zaman sonra o süt yüzünden zehirlenerek öldü. Bütün teklif ve tehditlere rağmen İslam'ı yönetim işlerinde geri plana iten bir yönetimin maşası olmaktan kaçınan bu büyük imam yaşarken cahiliye karşısında yer aldığı gibi vefatından sonra da bu görevi değişik bir tavırla yerine getirmeyi ihmal etmez. Her gün gördüğü işkencelerin Hayatının sona ermesine yol açacağını anlayınca, Sultan'ın gasp etmediği ve sahiplik iddiasında bulunmadığı bir yere defnedilmesini vasiyet eder. Cenazesi vasiyeti üzerine Bağdat'ta Ayzunan kabristanının doğu tarafına defnedildi. 20 gün süreyle insanların kabri başında namazını kılmaya devam ettikleri, bu arada, Halife Ebu Cafer El-Mansur'un da kabri başına gelip namazını kıldığı rivayet edilmektedir. Ölümünden sonra ders halkasını Ebu Yusuf sürdürdü. Vefatından sonra fetvaları yazılıp doktrini sistemleştirildi. Hanefilik kanun ve asıllarıyla İslam dünyasının dört bucağına yayılmıştır. Mezhebi sistematik hale getiren İmam Muhammed Esseybani'dir. Irak'ta doğan bu mezhep hemen hemen bütün İslam dünyasında yayıldı. Abbasiler döneminde kadıların çoğu Hanefi idi. Selçukluların, Harzemşahların mezhebi de Hanefilikti. Osmanlı döneminde de resmi mezhep Hanefilik olmuştur. eserleri. İmam Azam Ebu Hanife'nin günümüze kadar ulaşabilmiş eserleri pek fazla değildir. Bunların bir kısmının da ona ait olup olmadığı ihtilaflıdır. Bununla beraber talebeleri Ebu Yusuf ve bilhassa İmam Muhammed'in telif ettiği eserler fıkhını ve çeşitli konulardaki görüşlerini zamanımıza kadar ulaştırmıştır. Ebu Hanife'nin yaşadığı devirde yazdırma usulü yaygın olduğu için hocalar genellikle kendileri yazmaz talebelerine yazdırırlardı. Bu yüzden kendine isnat edilen eserlerin sayısı fazla değildir. Bu eserlerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz. El Fıkhul Ekber El Fıkhul Ebsat, Osman Elbettiye Risale Osman Elbettiye Diğer Bir Risale Elvası'yye Elvası'yye, oğlu Hammada Elvası'yye, talebesi Yusuf İbnu Halid Essemiti'ye Elvası'yye, talebesi Kadı Ebu Yusuf'a Müsned-u Ebi Hanife Ebu Yusuf'un rivayetiyle Ehli Beyt Sevgisi Ebu Hanife, Ali Beyt'i seviyordu. Hz. Ali'nin, Hz. Fatıma'dan doğan evlatlarına karşı bir muhabbeti vardı. Hz. Osman'a asla dil uzatmaz, adı anıldığı zaman rahmetle yad ederdi. Hz. Ebu Bekir'in takvasını takdirle anar, hatta ticaret hayatında ve cömertlikte, ...onu örnek aldığını söylerdi. İlafet ve İmamet İmam-ı Azam'a göre... ...devlet başkanını müminlerin seçtiği önderler... ...bir araya gelip istişarede bulunarak seçerler... ...ve halkın biatına sunarlar. Ona göre Hilafet'e... İdareyi zorla ele geçiren Emeviler ve Abbasilerden çok Ali evladı daha layıktır. Halife Mansur i̇mam Azam'ı çağırmış ve hilafetinin meşruluğu hakkında görüşünü sormuştur. İmamın şöyle dediği aktarılmaktadır. Dinde doğruyu arayana kızmamalıdır. Şu var ki siz hilafet makamına geçtiniz. Halbuki... Ehl-i fetvadan iki kişi bile bu hususta sizin halifeliğinizin meşruluğu konusunda ittifak etmemiştir. Hakikatte ise hilafet müminlerin istişaresiyle olur. Düşünce ve Eleştiri Hürriyeti İmam-ı Azam'a göre düşünce ve muhalefet hürriyeti Müslümanlar için hem garanti edilmiş bir haktır hem de görevdir. Bu iyiliği emredip kötülükten alıkoyma durumunda gerçekleşir. İmam-ı Azam yöneticilerin zulümlerine muhalefet ruhunun söndürülmesine, iktidarın muhalefeti bastırma ve susturma gayretlerine karşı çıkmıştır. O, muhalefet ruhunu diriltmek ve sınırlarını açıklamak üzere fikirlerini tavır ve eylemleriyle ortaya çıkarmış bir mücahit imamdır. Kaza ve Kader İmam-ı Azam kazayı kaderden ayırıyordu. Ona göre kaza... Allah'ın vahiyle verdiği hükümdür. Kaderse kudreti kudret-i ilahide cereyanedendir. Allah, elde insanın işlerini takdir etmiştir. Hayır ve şerrin Allah'ın kaderiyle olduğuna inanmaktadır. İnsanın cüz'i iradesi vardır. Onun için yaptığından sorulur ve hesap verir. Ehli kıble tekfir olunamaz. İnsanlar fıtratları üzerinde doğarlar. Herkes kendi iradesiyle mümin ya da kafir olur. Her müminin arkasında namaz kılmak caizdir. Riya herhangi bir işe veya amele karışırsa amelin sevabını götürür. Amel de, kibir ve gurur da öyledir. belgeselde İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük imamlardan birinin hayatını ve görüşlerini inceledik. Gürültü koparmayan, kimseye bilinçsizce saldırmayan, dinin ve aklın delilleriyle hareket eden tenkitleriyle ve görüşleriyle ses getiren, resmi makamların dikkate almak zorunda kaldığı, devletin göz ardı edemediği, onayına adeta muhtaç olduğu bir şahsiyetin örnek hayatını sizlere aktardık. Şimdi müminlere düşen onun hayatını ve mücadelesini örnek almaktır.